Oh yeah. checkaste Kainat bugün 31 Temmuz Salı. Yıl 2012 Ay 7. Gün 213 Hızır 87 1433 Hecri Ramazan 12 1428 Rumi Temmuz 18. İstanbul için iftar vakti 20.31 Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 31 Temmuz 1944'te Küçük Prens adlı öyküsüyle meşhur olan ünlü Fransız yazarı Saint-Exupéry kendi kullandığı uçağıyla Akdeniz'de kayboldu. Yemek listesi gün 213. Un çorbası, Halep köftesi, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli Fatli Marif Takvimi Müzik. So listen to Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Haftanın ikinci Açık Gazetesi Başladı Ömer Madra Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Hermans Hermits topluluğuyla Açılışımızı yaptık bugün There's a kind of Hush bir çeşit sessizlik Sükut durumu Var diyorlardı Biraz da böyle yani çok da hayra yorulmayacak bir sessizlikten bahsediyordu. Zaten dünya hali de biraz onu hatırlatır şekilde. Carl Green'in doğum günü 1947'de bugün. Lancashire'de, Long İngiltere'de doğmuş bas gitarist. Ve Herman's Hermits 1960'larda çok ünlü olan Herman's Hermits'in de vokalistlerinden biri. Bazı şarkıları da kaleme alanlardan biri arasında yer alıyor. Onun için çaldığımız bir parçayla açılışımızı yaptık. Bugün tarihte neler olduğuna da bakacak olursak 1498'de 3. seyahatinde Batı Yerküre'ye Kristof Kolomb ilk Avrupalı Trinidad adasını keşfeden ilk Avrupalı olmuş durumda. ...1703'te de... ...Daniel Defoe... ...siyasi... ...satir... yergi olan kitabını... ...yazdıktan sonra... ...Robinson Crusoe'yu... ...bir göster... ...şeyle... ...kurumlara hakaret suçundan filan... ...yargılanır gibi yapılmış... ...fakat sonuçta kendisine çiçekler atıldığını görüyoruz. Ve 1941'de bugün de Holocaust'a ilişkin bir şey Adolf Hitler'den alınan talimatla Nazi yetkilisi üst düzey yetkilisi Herman Göring SS Generali Reinhard Heydrich'i şöyle bir şekilde görevlendirmiş talimat vermiş bana mümkün olan en kısa zamanda genel bir plan getirin. İdari bir işlem, işlemler planı ve bunun mali portesini de çıkarın. Bütçesini de yapın. Bu plan Yahudi meselesinin nihai çözümü için gelsin artık diye hem parasını bütçesinde verin hem de nasıl idari bir şekilde yürütüleceğini istemişler diye bakıyoruz. Aynı zamanda da 1919'da Primo Levi'nin İtalyan yazar, kimyacı ve önemli bir düşünür aslında. Primo Levi'nin de doğum günü. Tam Holocaust'un bu şeye nihai çözüme de bu bahsettiğiniz, bahsettiğiniz planın e, doğrudan etki ettiği insanlardan sadece biriydi Primo Levi. Primo Levi aynı zamanda, yani e, şöyle bir eklemede yapabiliriz bu konuyu. 11 Nisan 1987 günü intihar ettiğinde 68 yaşındaydı. Bir kent soylu Yahudi olarak iyi eğitim görmüş ve kimyacı olmuştu. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi toplama kamplarına gönderildi. Kendi deyimiyle talih sonucu, Gerçekte ise Alman hükümetinin yok edilmesi gereken tutukluların ortalama ömrünü uzatmaya karar vermesinden sonra hayatta kalabildi. Yahudileri, çingenileri ve muhalifleri toplama kamplarından bir tek amaçla yok etmek amacını toplayan naziler kurbanlarına şöyle diyorlardı. Bu savaş nasıl sona ererse ersin size karşı savaşı biz kazandık. Tanıklık etmek için bir tekiniz bile hayatta kalmayacak. Ama biriniz kaçmayı başarsa bile dünya onun anlattıklarına inanmayacak. Belki kuşkular tartışmalar, tarihçilerin araştırmaları olacak. Ama kesin bilgiler bulunmayacak. Çünkü sizinle birlikte kanıtları da yok edeceğiz. İnsan aklı unutuyor, vicdanlar rahatlıyor, beyinler yıkanıyor. Bu metinde e, Boğulanlar ve Kurtulanlar kitabının, Primo Levi'nin e, arka kapağından geliyordu, çağın yayınlarından çıkan. Evet, Primo Levi'yi bütün yapıtlarına e, da bir şekilde sızmış olan intihar düşüncesini sonunda kuvveden fiile dönüştürdü ve gerçekleştirdi. 11 Nisan 1987 günü 68 yaşındayken intihar etti. Evet böyle bir açılış yaptık işte. Ee, şeyinde aslında e, ilginç şeylerden biri de bugün yıl dönümlerinden 1944'te Sadece Küçük Prens değil aynı zamanda Gece Uçuşu adlı bir romanıyla da, novellasıyla ile da daha doğrusu çok ün kazanmış olan Fransız hem pilot hem de yazar Antoine de Saint Exupéry'nin Akdeniz semalarında bir keşif uçuşu sırasında uçağıyla birlikte kaybı olması ve uçağının ve kendisi kalıntılarının çok sonra, yıllar sonra kaç 10 küsur yıl önce bulunduğunu da biliyoruz. Buradaki ilginç olan noktalardan bir tanesi de Gece Uçuşu adlı romanında kendisinin aslında kaybolan sonsuza, e, sonsuzluğun içinde kaybolan bir pilotun hikayesini anlatmasıydı yazdığı şey kitapta. Onu hayata sadece bir tekcidiz bir radyo dalgasının bağladığını yazan böyle bir kitaptı çok tuhaf bir benzerlik bir rastlantı taşıyor ölümü ondan da bahsedebiliriz. Evet günün haberleri ne geçerlicek olursak şimdi. En önemli hikaye gene e, iklimle ilgili bütün dünyanın dört bir yanında kasıp kavrulan bir yanıyla seller bir yanıyla kuraklıklar olanca gücüyle devam ediyor. E, ve felaketler birbirini kovalıyor. E, önce daha önce haberlerini verdiğimiz e, Kore'de e, kutluk haberleri verdiğimiz Kore'den şimdi de başka bir haber geliyor. O da sel felaketi. Evet, e, sel felaketinde dün net rakamı verememiştik kaç kişinin öldüğünü. Bugün e, itibariyle yavaş yavaş bu rakam da belli olmaya başladı. Bu 88. kuzey tarafında yarımadan evet. Kuzey Kore'de ama kuraklık her iki yarımadan her iki tarafında kuzeyinde güneyinde da belirtelim. Evet, 88 kişinin öldüğü belirtiliyor aynı zamanda Birleşmiş Milletler'inde ülkeye bir gözlemci heyeti göndermiş olduğu da e, gelen haberler arasında. Evet çünkü bu arada 60.000'den fazla insan yersiz yurtsuz evsiz kalmış. Sadece 2 gün yani pazar e, pazar ve pazartesi yanılmıyorsam. Yağmurlar yağmış ama bütün binalar e, suların altında kalmış, elektrik kesilmiş tüm pirinç çeltik tarlaları sular altında. Zaten su, sulak bir tarım yapılıyor ama tamamen seller altında kalmış ve insanlar ve hayvanları da, da kur, kuru evlerin çatılarına, damlarına çıkmak durumundalar. Kaç kişi vermiştik? Ölenlerin sayısını da yaklaşık 90 mı? Yaklaşık 90 demiştik. Bugün 88 olduğu belli oldu. Evet. Ee, fakat bu rakamlara ne kadar itimat edilebilir? o da, da ayrı bir tartışma mevzu. Ama dediğiniz üzere de bir de yaklaşan kuraklık tehlikesi vardı Kore'de. Evet yani 24 milyon bir nüfusu var Kuzey Kore'nin ve bunun 3'te 2'si ikisi... Yani ona yaklaşık 15-16 milyon kişi kronik olarak yani de devamlı olarak yiyecek sıkıntısı içinde. Birleşmiş Milletler de işte bir yardım heyeti seferber etmiş oraya gönderiyor. Daha önce de or 1990'ların ortalarında ve sonlarında da iki defa daha kıtlık geçirmişti. Evet 1994 ile 1998 yılları arasında yaklaşık 22 milyon insanın etkilendiği bir kıtlık yaşanmıştı Kuzey Kore'de ve belirlenen tam olarak belirlenmese de e, raporlarda bazı raporlarda Pardon bazı raporlarda geçen sayılara göre 800 bin ile 3,5 buçuk milyon civarındaki insanın hayatını kaybetmişti bu kuraklık e, durumu içerisinde Evet yani ben şimdi şöyle bir baktım. Son 29 Temmuz'da sağanak yağışı başlamış. Gök gürültülü sağanak yağış ve durum, sel durumunu birden meydana getirmiş. Ertesi gün resmi ajansın bildirdiğine göre ilave olarak 400 mm daha 40 cm daha düşmüş son bir 24 saat içinde yani kuraklığın üzerine bir de seller gelince zaten bir yiyecek problemi olması veya yiyecek fiyatlarına yükselmesi ve bunun büyük bir, büyük mü bilmiyorum ama krize yol açacağı kesin diye bakılıyor. Çeşitli Reuters'dan baktık. CTV haber ajansından da baktığımız haberler böyle gösteriyor. Tabi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerinden de mesela Ohio başta olmak üzere birçok eyaletinden de kuraklık haberlerinin üstüne yağmur yağmasına rağmen kuraklığı gidermediği yolunda haberler de gelmeye devam ediyordu. Yeni bir haberde e, Filipinlerden geliyor. Filipinleri vuran bir e, Tayfun. Filipinlerin başkenti Manila'yı vuran bir Tayfun sonucunda 7 kişinin öldüğü ve yine 20 bin kişi civarında 10binli sayılarla devam ediyor bu yer değiştirmeler kişinin evlerine terk ettiği söylenmekte dün meydana gelen bu aşırı yağışlar ve tayfun e, felaketi sonrasında Evet yani Nuh tufanıyla tarihi yani görülmemiş de efhanevi boyutlara ulaşan destan boyutlarına ulaşan kuraklıklar arasında gidip gelen bir dünya iki senedir Doğu Afrika'nın bazı bölgelerine de İki seneden beri tek damla yağış düşmediği haberleri de gene geliyor. Yani tümüyle enlerle dolu bir yaz bahar aylarına girmiş durumdayız. Onun bir toparlamasını belki yapıp dinleyicilerle de paylaşma imkanımız olacak. Buna karşı mücadelelerde de bir yükselme var ama... Bakalım takip edeceğiz. Şimdi bunun devamında Hindistan'da son yılların en büyük elektrik kesintisi yaşandığı haberi var. Ocha haberi bu. Ve tabii Hindistan ya da Çin gibi ülkeler olunca Asya ülkeleri rakamlarda akıl durdurucu olabiliyor. Ülkenin kuzey kesiminde 300 milyon kişinin elektriksiz kaldığı haberi var. Sebep sıcak hava, havalar ısı, ısı. Isındı, böyle oldu Aşırı ihtiyacı karşılayamayan elektrik Çökmüş elektrik sistemi Olduğu gibi çökmüş Ve yüzlerce tren Seferi durduğu gibi Yeni Delhi'nin çok kullanılan Metro sistemi de durmuş Tabi ilk akla gelen şey Asıl Acil durumların olduğu hastanelerde Ve havalimanlarında ne oluyor Oralarda jeneratörle elektrik sağlanabilmiş O jeneratör çalıştırılması da tabi Ayrı bir mazot kullanımından dolayı, fosil yakıt kullanımından dolayı ayrı bir problem de kendi başına yaratacak. Yani sistemin aslında ülkenin gelişme yolundaki, dünyanın gelişme yolundaki ülkelerinde de, gelişmiş sayılan ülkelerinde de tamamen çökmekte olduğunu gösteren ve yani katiyen iklimle, yani insanın sebep olduğu bu büyük dengesizlikle baş etmekte, inanılmaz derecede yetersiz kaldığını gösteren pek çok olayı her gün veriyoruz, sıra sıra veriyoruz. Ama pek bir yankı şimdilik yok. Hindistan'la Türkiye arasında bir bağ kuralım mı? Lütfen. Eee çöl sıcaklarının yaşandığı bu günlerde Zaman Gazetesi'nden gelen bir haber bu. Ramazan'ı yaşayan Türkiye'de klimalar tam kapasite çalışıyor. Hal böyle olunca Günlük elektrik tüketimi rekor seviyelere erişmiş. 26 Temmuz günü 7.900 7.997 milyon kilovat saat olan günlük tüketim 27 Temmuz'da 799 milyon saat kilovat saate ulaşmış. Zirve yapan elektrik ihtiyacının karşılanması için mobil santraller devreye girmiş. Güzel bir nükleer santral eee Evet, nükleer santral fotoğrafıyla beraber verilmiş bu haberde İsmail Altunsoy'un... Denize haberi. nazır mı? Denize nazır fakat Türk İslam mimari motiflerine barındırma içerisinde bildiğiniz nükleer santral şeklinde geçiyor. Evet, minare şeklinde değil yani bacaları henüz. Evet, e, burada da Türkiye'deki, e, Türkiye'de önceki gün yani 27 Temmuz günü e, 799 milyon kilowatt saatlik tüketimle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmış... Evet dolayısıyla yeni enerji kömür yakıtlı enerji santralleri ve hidroelektrik bütün derelerin suların üstüne hidroelektrik santralleri yapılması tekrar gündeme gelecek. Nasıl trafiğin sıkışması halinde köprünün bazı hatlarının Tedaviden kalkmasıyla, tamirat gerekçesiyle hemen arkasından gördüğünüz 3. köprüye ne kadar ihtiyaç var dendiği gibi burada da herhalde nükleer santral ve diğer santrallerin reklamlarının yapılması da akla gelebilir. Ama ben Türkiye'de artık genellikle zaten olma, olmuyordu ama artık hiç e, bunların yenmeyeceğini düşünüyorum. Düşünenlerden biriyim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Devam edelim. Büyük bir mücadele haberi de Burlington'dan, Vermont'tan geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu tar sentlerinden zift petrollerini kullanma şeyinde e, ciddi bir hafta içinde başlayan mücadelelerin zaman zaman da sertleşeceğini de zaten duyuran bir yazı da yazmıştı Bill McCabe'ın dostumuz 350 nokta oradan. Onun dediklerinin kısmen gerçekleştiğini görüyoruz ve Vermont eyaletinde polis barışçı gösteri yapan insanların yüzlerce aktivistin üzerine yani bir petrol boru hattını bu zift petrollerinden Kanada'dan bütün gelecek New England denen bölgede Boston, Doğu Amerika bölgesinde yayılmasını, geçmesini engellemeye çalışan aktivistlerin üzerine yani şey olmuş 36. yıllık konferans varmış. New England valiler ve Doğu Kanada başbakanlarının 36. yıllık toplantısının önünde toplanmışlar. Ve bir çeşit yaratıcı da bir eylem koymuşlar ortaya insan petrol sızması adı veriliyor bunlara böyle bir teatral insanların petrol gibi sızmasını gösteren bir olay koymuşlar çünkü Batı Kanada'dan Vermont üzerinden Vermont üzerinden New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçirilecekmiş bunu protesto etmek için ee, ve konferansa e, yemeğe çıkacak olanların konferans tabi bütün bu gene kravatlı böyle bürokratların yemeğe çıkacakları sırada şeyleri bloke etmeye çalışmışlar otobüslerin önüne onun üzerine poliste ne yapmış tabi en iyi bildiği işi ve özel kuvvet polisi robokoplar şeyin üzerine biber gazı ve plastik mermilerle ateş atmışlar. Bu oldukça önemli bir şey aslında Burlington'da olan Ve neden ateş açtıklarını şöyle izah etmiş polis. Protestocuları ateş açtık tabii ama onları şeyleri kalabalığın arasındaki polis memurlarını korumak için diye. Yani meşru müdafaa amacıyla ateş açtıklarını söylemiş. Ve bir yandan da Burlington Belediye Başkanı çevre hedeflerini övmüş yürüyüşçilerin ve aslında serbest hareket etmesini 200 kadar konferans e, katılan kişinin bütün bölgeden ve dünyadan gelen serbest hareketini sağlamakta e, sağlamakta görevliydi. E, polis aşırı e, şey ne aşırısı pardon hmm. yoğun adam gibi şey tedbir aldı demiş gaz, e, gaz bombalarıyla gaz spreyleriyle spreyleriyle ve şeylerle sözlü uyarıların dikkate alınmadı o zaman tabi durumu çözdüler ve ne kendilerine ne de şeylere göstericilere herhangi bir zarar gelmedi demişler fakat bu barışçı tarafında gösterinin Bugün konuşmasını yayınlayacağımız konuşmasının birinci bölümünü bir konuşmasının birinci bölümünü yayınlayacağımız Bill McKibben konuşmuş 350.org kuruluşunun kurucularından bu insanlık tarihinde bir dönüm noktası bir evet dönüm noktası olabilir demiş ve bütün şeyleri göstermiş. Amerika'da nasıl her şeyin kuruyup gittiğini muazzam bir kuraklığın gelmekte olduğunu ve Hindistan'daki muson felaketlerini göstermiş ve 25 yıl önce potansiyel çevre çöküşünü yazmaya başladım. Bunda artık soyut olan hiçbir şey kalmadı. Bu yıl daha ilk işaretlerini şimdi görüyoruz. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin demiş. Ama polis genellikle plastik mermiyle bu durumu çözmüş. Şimdilik çözmüş olduğunu sanıyor. Çok önemli bir gelişmeler zinciri var. Bütün bu yaz boyunca devam edecek çeşitli programlanmış. Farklı yerlerde, farklı konularda çevre mücadeleleri var. Aynı şekilde Türkiye'de de var bunlar. E, fırsat buldukça elimiz geldiği dilimiz döndüğü ölçüde de size bunları da aktarmaya devam edeceğiz çünkü günümüzde artık bu da her şeyin başlangıcı yani küresel iklim değişikliğinin küresel ısınmanın da bütün belirtileriyle somut olarak başlangıcı bu bundan sonrası çok daha korkunç olacak kötü olacak bu apaçık ortada ama bununla de başlangıcındayız ve dünyanın dört bir tarafında Türkiye'de dahil ...çok ciddi bir mücadele verileceğini de ki rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet artık bunları. aynı zamanda bu rakamları sokaklara dökülen insan rakamlarının da muazzam sayılara geldiğinden bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Hatta dün de Japonya'da bu Fukushima Daiichi santralinin sonrasında nükleer santrallerin kapatılıp... ...aradan bir müddet bir seneden fazla oluyor galiba. Bir seneden fazla vakit geçtikten sonra tekrar açılmasını protesto eden... Japonyalılar sokaklara çıkmıştı ve bu durumu protesto etmişlerdi. Gene Japonya'daki bu protestodan olan değil fakat kazayla ilgili bazı haberler var. Bu da açık gazete ekibinden Mehmet Erdem Aksu'nun hazırladığı derlemede bulunuyor. İşte geçtiğimiz sene Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketinden sonra denizin çektiği molos parçaları geçtiğimiz süre boyunca büyük okyanusu aşarak ABD'nin Oregon eyaletlerinin sahiline kadar gelmeyi başarmış. Yani evet. molozlardan bahsediyoruz. Bina 20 metrelik bahsediyoruz. liman kalıntısı mesela ulaşmış. Ve molozların katettiği mesafenin de yaklaşık 7000 kilometre olduğu söyleniyor. 7000 kilometrekli bir mesafe üzerinden bu molozlar yavaş yavaş gelmişler. Peki plastik mermi ve bir gazıyla bunları gel gelmesini önlemek mümkün olamamış mı? Ee, onların gelmesini Engellemek mümkün olmaz bir de şey gibi bir durum var biliyorsunuz yani bunları gelecekte geldikten sonra nasıl e, te, bir şekilde karantinayı alıp kullanacaksınız ya da kullanmayacaksınız gibi bir durum var bu durumda bu nükleer santralinden mi geliyor yani radyoaktif bir e, serpinti var mı üzerine tehlike oranı var mı üzerine bunu plastik mermiyle ve e, gaz spreyleriyle gaz bombalarıyla ölçemezsiniz galiba. O hmm. zaman atom silahı kullanılabilir belki. 5 milyon ton ağırlığındaki molozdan bahsediliyor Büyük Okyanus'a gelen ve bunun 1,5 milyonu da hala su yüzündeymiş. Amerika kıtasına doğru ilerliyor. Tamamen soyut yani, bir... Ufak bir, kıta, ufak bir ülke şeklinde yavaş yavaş ilerliyor Amerika kıtasına doğru. Evet, temizleme, bunun temizleme maliyeti sadece Amerika Birleşik Devletleri için de yarım milyar dolara doğru gidiyormuş. 400 milyon doları bulabileceğinden bahsediliyor. Böyle de haberlerimiz var. Guardian'ın bir haberi. Evet. Şimdi çok fazla vaktimiz olmadığı için hemen geçelim. Önemli diğer haberlerimizden biri Suriye ordusunun Birleşmiş Milletler konvoyuna tankla ateş açtığı haberi var. Ondan da kısaca bahsedelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ban Ki moon Suriye askerlerinin Birleşmiş Milletler konvoyuna da ateş açtıklarını duyurmuş. General Gay'in de gaye mi okunuyor bilmiyorum. İçinde bulunduğu konvoya Suriye rejimine ait bir tank tarafından ateş açıldığını ama General Gay ve beraberindekilerin, mayiyetindekilerin de şans eseri bu saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıklamış. <gülüyor> Efendim, galiba bu ilk değil bundan önce geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde Birleşmiş Milletler görevlilerine Hem Esad'a bağlı güçler tarafından hem de Esad'a bağlı güçlerin olduğu köylerden taciz ateşi açılmıştı Ama bu da ilk defa olarak bir tank atışı sırasından Birleşmiş Milletler'in üst düzey bir generalinin olduğu araca Hedef alınarak yapılmış bir saldırıdan söz edilmekte Banki bu bunun tarafından Evet bir mezhep sivil savaştan bahsediliyor Suriye'nin Türkiye, Irak. Türkiye başta Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail gibi komşularını da vahim bir tehlikeye atabilir. 2 milyonluk bir kitle bu şiddetten etkilenmiş ve daha fazla savaş bir çare değildir demiş. Şam-Halep'te denetimi sağlıyoruz diyor bir BBC Türkçenin haberine göre. Şam-Halep'te denetimi sağlayabilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi hava bombardımanı ve uzaktan yaptıkları topçu ateşleri sayesinde ...şehrin içerisinde herhangi bir ayrım... ...gözetmeden dümdüzeden ...bir bombardıman. Ve bu bombardıman... ...sonucunda da içeride zaten kaçmış olan... ...300 milyon, 300 binlik bir sivil nüfusu... ...vardı. Bunun arta kalanı... ...ve geri kalanda... E, ...isyancı muhaliflerin elinde... ...bulundurdukları alanlara yaptıkları... ...saldırılar sonrasında epey ölü kaybından da... ...yakın zamanda söz edilmekte. Evet, aynı BBC Türkçeden bir de... ...zaten bunun tersi yönde de... ...görülebilecek bir haber var. Şam Halep'teki... ...çatışmaları tırmandırıyor diyor... On binlerce kişinin Halep'ten perperişan kaçma peşinde oldukları haberleri de var. Evet, Halep'ten on binlerce kişi kaçıyor e, e, haberlerini çeşitli ajanslardan Voice of America'dan da görebiliyoruz. Zamanda da Türk Suriye ordusundan de, Deir Ez Zor'da yeni bir katliam haberi geldiği söyleniyor. Cihan Haber Ajansı. Uçak, tank ve top atışıyla bombalanan şehirde çok sayıda insan, sayı verilmemiş net, çok sayıda kadın ve çocuğun yanarak can verdiği haberleri var maalesef. Kameranın karşısına geçen bir şahıstı. Vücudunun büyük bir bölümü parçalanan ve kömürleşen çocuk cesetlerini göstermiş. Bunlar bombardmandan kaçmaya çalışan masum insanlardı. Hedef oldular ve öldüler. 18'den fazla masum insan öldü diye yaşanan drama anlatmış. Bu arada Türk... Anadolu Ajansı Anadolu. E, muhabiri de Sinan Gül. E, ayağına isabet eden bir mermi yüzünden yaralanmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılıp zannediyorsam Türkiye'ye de geri getirildi. E, gazeteci Gül. Böyle bir durum var Suriye'de devam eden. Evet devam ediyor. Bir de Suriyeli yüksek seviyeli diplomatlardan birisi en yüksek seviyeli diplomat da e, e, rejimin şiddetli Beşer Esad rejiminin baskıcı ve şiddetli e, eylemlerini protesto etmek için görevi bırakmış Sharje Defar, Mustafa Güzar kendisi ve bu Britanya'da oluyor anladığım kadarıyla Halit Eyyubi Britanya yetkililerine demiş ki artık bu hükümeti temsil etmeyeceğim edemeyeceğim demiş ve görevden ayrılmış en yüksek Londra'da hizmet gören en yüksek Suriyeli diplomatmış bu. Evet Cengiz Çandar'ın da bugün köşesine taşıdığı e, konu Suriye'ydi. Halep'le alakalıydı özellikle. Şu şekilde belirtiyor durumdan Çandar. Durumu şu şekilde belirtiyor. Daha iki hafta önce Şam'ın merkezinden kendini korumaya çalışan rejim... ...Şam'ın merkezinde kendini korumaya çalışan rejim... ...şimdi ülkenin en büyük şehrine boyun eğdirmek için... ...kuşatmış karadan top ve tanklarla havadan da savaş uçakları ve helikopterle, helikopterlerle ölüm yağdırıyor. Rejimin Halep'i elinde tutmasının ihtimali elbette var. Ama bu katliam demek. Üstelik bağıra çağıra geliyorum diyen bir katliam Halep'in yüz yüze olduğu. Bir durum. Gerek Amerikalılar gerek Avrupalı yetkililer ve bizim başbakan Tayyip Erdoğan bu endişelerini günler öncesinden dile getirdiler. Önlenemez mi? Önlenebilir. Önleme kararlılığı olursa önlenebilir. Bunun için yabancı orduların gelip Suriye'yi işgal etmeleri gerekmiyor. Halep semalarını uçuşu yasak bölge ilan etmek, rejimin ölüm makinelerine havadan harekat düzenlemek mümkün. Bununla birlikte dünya bunu yapmıyor, yapmayacak diye Türkiye'de yaygınlaştırılan anti-batı retorik ile de kimsenin vicdanını kimse vicdanını rahatla rahatlatmaya kalkmasın. Türkiye'nin karar vericilerinden Halep'in imdadına koşacak yürek var mı diye soruyor burada, kendi ee, köşesinden Cengiz Çandar. Evet, burada bir ara verelim şimdi ve harayı takipte bazı Türkiye ile ilgili de önemli haberler var. Özellikle de en önemlisi bunların Malatya meselesi. Malatya'da bir linç girişimi vardı ve Güneydoğu'da çok sürgü beldesinde tehcir gibi şeyler de konuşuluyor. Biraz onun üzerinde duracağız. Ayrıca da biraz da e, Türkiye'den e, iki haberimiz daha var. Birisi bir işkenceci polisin terfi ettirilmesi meselesi vardı. O konuda yeni gelişmeler var. İlk defa bir özensizlik itirafı olduğu söyleniyor. Bir de gene polislerin teşhis için dizdirilmesi adaydı. ve Kalkınma Parti bir milletvekilinin oğlu şey yaptığı polisleri teşhis ettiren durumu AK, AK Parti'de rahatsızlık yarattı diye bir haber var onunla da konunun araştırılması talimatı var ve şeyin durdurulması var atamanın bir üçüncü haberimizde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Gül'ün adalyanın engellenme çabalarına kırılmış olduğunu üzgün olduğunu açıklamış Ankara'nın karıştığı haberi var bu da Çankaya Sözcüsü Ahmet vatana Vatandan Ruşen Çakır'a Verdiği Bir açıklama var Demek var Onlar üzerinde de kısaca durmaya çalışacağız Açık gazete, Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık gazete devam ediyor Saat 8.40 Ve Malatya'da Olup bitenleri Malatya'nın Sürgü beldesinde olanların bitenlerin e, haber takibini de biraz yapmaya çalışalım. Çeşitli yorumlar var. Ne olmuştu onu bir hatırlatalım istiyorsanız. E, Kapılarının önünde Ramazan davulu çalınmasını istemeyen Kürt ve Alevi e, olan evli ailesinin evi taşlanmıştı bu e, ta konuşma sonrasında. Ahırları da ateşe verilmişti. E, bu olayların da e, bir şekilde büyü gittikçe büyüdüğü ve ondan sonra da organize bir saldırı olduğu iddiaları gelmişti bu konularla alakalı bazı e, haber takibi olan durumlar var. Evet yani bu çok sayıda e, daha önce e, böylesine link pogrom girişimlerine hatta gerçekleştirilmesine çok sayıda tanık olan bir ülkede son derece endişe yaratıcı bir gelişme, endişe verici bir gelişme olduğu konusunda şüphe yok. Hatta Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetten takip ediyor ikinci günde de. Evet sessiz kalınmasın manşetiyle takip etmekte Cumhuriyet Gazetesi bunu. Sürgüde Alevi aileye yönelik saldırının üzerinden 48 saat geçti ancak ne soruşturma açıldı ne de tek bir kişi gözaltına alındı. Evet bu önemli çünkü hakikaten bunun üzerine gidilmeyip üstünün kapatılması ihtimali e, bu tarz olayın tekrar gündeme gelip kaşınmasının yaranın kaşınmasının kanamasına yol açacağı e, endişesi de var tabi. Yani e, burada e, medya biraz abartıyor diye mesela konuşmuş vali. E, e, yani vali mesela diyor ki olay gayet basit. Malatya Yeni Gün e, gazetesine, yerel gazeteye verdiği e, demek işte. haber şöyle. Malatya Yeni Gün gazetesinin haberi Sosyal medyada yorum yapan insanlar ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bazı çevreler sanki bir mezhep çatışması varmış gibi... ...ya da oruç tutanların tutmayanlara karşı bir baskısı varmış gibi yansıtıyorlar durumu. Hiçbir suretle, suretle aslı astarı yok iddiasında bulunmuş. İHA e, muhabirine de açıklama yapmış... İhlas Haber Ajansı değil mi o? Evet. Vali e, Ulvi Saran diyor ki önemli bir olay yok. Dün bir Ramazan davulcusuyla oradaki bir vatandaş arasında küçük bir tartışma, kişisel bir sürtüşme, daha sonra davulcunun bir kısmı insanı kışkırtarak o kişinin evini bir kalabalığın sarması sonucunda camların kırılması ve yapılan bir taşlama hadisesi var. Bunun dışında başka bir olay yok demiş. Yani bu e, asrın... E, şeylerinden, küçültmelerinden evet. biri sayılabilir. Ya da ne olacak yani? Yani şöyle bir Davulcu durum var. Davulcu bir kısım insanı kışkırtıyor. Bir kişinin evi kalabalığı sarmasına vuruyor, kuşatmasına vuruyor, camları kırılıyor, taşlanıyor ve bunun dışında başka bir olay yok diyor. Ve yani bunda var. davulcunun kışkırttığı insanlar yapıyor. Bu davulcunun kışkırttığı insanları bir ekleme daha geldi dün. Yani bu davulcunun sayesinde kışkıran insanlar. O da AKP'li belediye başkanı Demişleriyle beraber geldi AKP'li belediye başkanı da Yani e, sürgü beldesinin Belediye başkanı Beldeyi terk edin demiş Yaptığı açıklamasında bu hale Yani davulcu öyle bir kışkırtmış ki Belediye başkanı dahi Aynı kışkırtmayı devam edip Bunun etkilerini kendi üzerinde gösterebilecek Niteliğe sahip olmuş Görünüşe bakılırsa Evet bu tabi yani Çeşitli açıklamalarda Var. Soruşturma açılmadığı konusunda gayet küçültüldüğü ve bu, bu meseleyin üstün kapa küllenmesi, küllenmeye bırakılması kaygısıyla yazılmış bir manşet herhalde ve haklı olduğunu söyleyebiliriz Cumhuriyet Gazetesi'nin bu manşette herhalde. İşte bu Hı -hı. O, valide daha ne olacak diye bir cevabı hak ediyor herhalde. Belki cevabı başka yerlerde vermek istersiniz. Başbakan yardımcısı Arınç da olayı büyütüldüğü, olayın büyütüldüğünü veya amaçlandığı kadar vahim olmadığını e, ifade etmiş. Çok basit bir kişisel tartışma ama toplumsal çatışma gibi gösteriliyor. Son derece üzüntülü bir durum demiş. Bu da Türkçe değil tabi. Sosyal medyada görüş açıklayan, yorum yapan ve insanların çok duyarlı ve sorumlu davranmaları gerekir demiş. Vali öyle, Arınç da öyle. İlçede de bir sağduyu toplantısı yapmış. Alevi ve Sünni vatandaşlarla gene Malatya Yeni Gün gazetesinden görüyoruz. Ve e, vali Alevi ve Sünni vatandaşları dinlemiş. Birlik ve beraberlik için çözüm önerileri tartışılmış. Aile ziyaret edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi de görüşmelerini sürdürüyor. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta olmak üzere farklı görüşleri de olan kişiler var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Baba e bir açıklama yapmış ve evli ailesinin kapılarının önünde davul çalınmasını istememesi üzerine davulcunun durumu halka söylediğini ve galeyana gelen kişilerin 3 saat boyunca tekbir getirerek sloganlar atarak evi taşlayıp ahırı ateşe verdiğini belirtmiş ve vali daha bunda ne var diyor. Daha ne olsun. Olayın birkaç hassas vatandaşın işi olmanın ötesinde organize bir girişim olduğunu belirtmiş ağa baba. Çalışmaları sürdürüyoruz bir rapor hazırlayacağız demiş. Alevi Kültür Dernekleri Malatya Şube Başkanı Mahmut Nedim Yılmaz da evli ailesi evde hasta olduğu için davulcu uyarmış ve ...kapının önünde çalınmamasını rica etmiş... ...biz oruç tutmuyoruz demiş... ...ama davulcu gelip... Er... ...yine kapının önüne gidip... ...ısrarla ve daha da... ...abartılı şekilde davul çalmış... ...bunun üstüne davulcuyla aile arasında... ...kavga çıkmış... ...davulcu da cemaate olayı... ...abartılı şekilde anlatınca... ...belli bir grup ne olduğuna... ...bakmadan gidip evi taşladı... ...ben olayın organize olduğunu düşünmüyorum... Bu insanlara engel olmak bir haydi zor. Biri haydi dedi mi yapalım yıkalım şeklinde tepki veren insanlar maalesef var demiş. Saldırıya maruz kalan 65 yaşındaki çiftçi de Hasan Evli de Malatya Yeni Gün konuşmuş ve 40 yıldır burada yaşıyorum. Tütün ekerek ailenin geçimini sağlıyorum. Bu yıl tarlıyı 6000 lira karşılığında icar ettiğini Üç gündür tütünü sulamasına bile izin verilmediğini açıklamış. Çok aslında vahim. Hatamız bizim Kürt ve Alevi mi olmamız? Bizim günahımız bu mudur demiş. Ve üç gündür jandarma komutanları gelerek bizim başka yere gitmemiz gerektiği yönünde konuşmalar yapıyorlar demiş. Tekbir sesleriyle taciz ediyorlar. Evi ateşe vereceklerini söylüyorlar. İlle göçün gidin. Nereye gidelim? Büyük silahlarla Taşlar ve sopalarla evimizi başımıza ekmeye çalıştılar diyor. Ayrıca davulcunun e, çiftçi Hasan Evli'nin kız kardeşi Servet Evli de 3 gün önce başladı. Olay davulcuya ben oruç tutuyorum ama evdekiler oruç tutmuyor. Bunun için bizim evimizin çevresinde fazla davul çalma şeklinde konuşmasından sonra başladı demiş davulu çalan Mustafa Efşi'nin de yarın gelirsem sana biz de mani okurum şeklinde dalga geçtiğini belirtmiş babam da davulcu sözlü müdahale etti bunun üzerine davulcu hem Kürtlere hem de Alevilere küfürler ederek alenen bizim davulumuzdan rahatsızsanız buradan gidin hangi ülkesi kabul ediyorsa gidin burası Müslüman ülkesidir yarın geleceğim beş davulla burada çalacağım şeklinde bağırmış Sonunda da telefonunu arayıp 50-60 kişiyi çağırmış. Saldırılar. Sonra jandarmaya korkup haber veriliyor. Jandarma olay yerine geliyor. Olayı yetiştiriyor ve organize olmuş 400-500 kişi evlerine geldi diyor servet evli. Önce İstiklal Marşı, arkadan tek bir. Kürtlere ölüm, Alevileri ölüm hepsini yakın. Bu dünyayı bunlar azından edeceğiz. Çağrıları, çığırışları ve silahlar ateş etmek. Kapılar camlar kırarak eve girmeye çalışma ee, ve birisi de ayıptır bu aileye bu kadar baskı yapılamaz bunlar size ne yaptı demiş Ali Şahin adlı bir yurttaş. Bir anetten bu da haber saldırıyı yapanlar tarafından dinç edilmek istenmiş jandarma zor kurtarmış. Ve bütün bu olayla eğer bu Biyanet'te ve çeşitli Malatya Yeni Gün gazetesinden aldığımız ve diğer haber ajanslarından topladığımız şeyler doğruysa eğer valinin söyledikleri gerçekten hayli düşündürücü evet, ve bir, arancının da söyledikleri tabii. Ritüel haline getirilmeye çalışılan bir şiddet olgusu var galiba. Yani bunu söyleyen insanları kendi tepkisini gösteren Kahraman insanlara dair, ve çorum olayları daha düğün gibi aklımızda durumda. aslında ee, Oral Çalışlar da bugün radikalde medyanın bir şeyi abarttığı yok Malatya'nın sürgü beldesinde olanlar tesadüf değil basit bir mahalle kavgası da değil bu bir Türkiye gerçeği çoğunluğun kendi yaşam tarzını dayatma konusunda zengin fırsatlara ve yüksek standartlara sahip olduğu bir ülkede yaşıyoruz diyor ve şöyle bitiriyor, geçmişte çok acı olaylar yaşadık, inanç üzerinden baskı kuran toplumsal psikoloji bir süre sonra inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırabilecek boyutta riskleri de içinde barındırır. Geçmişte çok acı olaylar yaşadık, belli bir olgunluğun ve vizyonun artık kendini göstermesi gerekiyor demiş. Evet, durum böyle. Çok e, kalan birkaç dakika içinde de sıkışık bir programımız var bugün e, şeyden de bahsetmemiz iyi olur bu polisiye üç olayımız var bunlardan birincisi işte Hatay'da polisleri teşhis görüntüleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de rahatsızlık yaratmış. Başbakan konunun incelenmesi talimatı vermiş. Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edileceği vekilin de buna tepki olarak istifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlamış. Arınç da başbakan yardımcısı müdürünkü bir işgüzarlık demiş. Yani hakikaten akılanmaz görüntülerdi. Soyut gibi polislerin dizilip ellerinde teşhis için numaralar, numara tutan kağıtlarla okuması. Türk oğluysa dün milliyete istifam söz konusu değil demiş. Evet, e Valilikte emniyet müdürü Mustafa Marangoz'un atamasını askıya almış. Atama durduruldu istifa gelebilir diye vermişler. İçişleri herhalde. Bakanı İdris Naim Şahin bu demeçlerin sinyalini zaten önceden vermişti. Kendisinde hatırlarsanız bir demeci olmuştu bu konuyla alakalı. Yani kendisine bu durumu soran, bu olayı soran bir vatandaşın sorusuna şu şekilde cevap vermişti. Olur geniş açıdan bakın. Çözeriz, çözülür. Başka sıkıntı olmasın demişti. Bülent Arıç'ın da sözleri galiba bu başka sıkıntı olmasın dedi e, durumun üzerine geliyor. E, Başbakanın da duruma el koyduğu, e, şey sözleri de yer almakta. E, o atamaya tepkiler de gelmeye başlamış yavaş yavaş. İşte Arınç'ın tepkisi vardı dediğiniz gibi. Evet bir başka olay da işte günlerdir yalnız e, Taraf Gazetesi'nin zaman zaman da çok küçük olarak diğer bir iki gazetenin de değindiği ama Taraf Gazetesi'ni takip ettiği bu Sedat Selim Ay. işkenceden verilen hapis cezasını az bulan hakim Uysal da bir açıklama yapmış ve işkence onların temel yöntemiydi diyor. ...işkenceyle kanıt toplamayı... ...yöntem olarak benimsemişlerdi diyor. Terör şefi Ay'ın... ...Mahmet Baransu'ya yaptığı açıklamaları... ...böylece hakim Mehmet Uysal... ...tekzip etmiş. Ve Ay'ın iddia ettiği gibi hiçbir partiden aday olmadım... ...kimseyle dava hakkında görüşmedim... ...karara şer koydum diye... ...yalanlamış. Tamamen yalanlamış. Çünkü Ay, Kartal, Oğuz ve Öz'ün... ...aynı nedenle çok sayıda davaları vardı işkenceyi yöntem olarak benimsedikleri görülüyordu. Şer koyduğumuz davalar ahimden mahkumiyetle geri döndü demiş. Bu atamaya da Bülent Arınç dün bakanlar kurulu toplantısı sonrası Adnan Keskin'in taraftan sorusunu cevaplamış ve herkes özensizlik var ayın atamasında herkesin hakkında bir hatıra taşıdığı insanı bu göreve getirmek özensizlik olmuştur diye Bence biraz geçiştirmeye yönelik bir cümle ama iyi mi karşılamalıyız bilmiyorum. Bu da böyle polis meselesi haberleri. Aslında polis haberlerine devam edebilecek bir haberimiz daha var. Ufak Sadece bir daha var. Bir dakikamız var. Evet. Ee, şey saniye, teşhis biraz zor oldu demiştiniz ya. Şöyle bir haber geldi. Ee, Ankara'daki Hopa protestosunda polisler tarafından kalçası kırılan Dincat Aktaş. 427 gün sonra başka bir eylemde bu olayı gerçekleştiren polisi teşhis etmiş. Ancak polis güvenlik görevli ancak polis görevli güvenlik şube amirleri tarafından kaçırıldı deniliyor burada. Aktaş Hatay'da 4 saatte teşhis yapıldı. Burada polisleri adaletten saklanıyor demekte. Bu da bir diğer olan e, polislerle ilgili haberlerimizdi. Bu arada çok fazla verdik galiba bu polis haberlerini. Evet yani genel bir sallanma sallantı durumu var ama şimdilik burada bırakalım. Ve ekoloji hareketleri gündemine geçelim. Ekoloji hareketi gündemi programında Deniz Gedikle konuşacağız. Hukukçu ve yeni çıkan afet kanunundaki hukuki sorunlar üzerine konuşmaya çalışacağız. ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar Deniz Hanım, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, bugün yeni çıkan afet kanunundaki hukuki sorunlar, zaten yeni çıkan hukuki Yeni çıkarılan bütün kanunların da bir biçimde sorunları var. Deniz Gedik sizinle de biraz bu afet kanununun durumları hakkında konuşabilir miyiz? Bizi aydınlatır mısınız biraz lütfen? Tabii, tabii ben ekoloji hareketi avukatlarından Deniz Gedik diye kısa tanıtayım kendimi. Biz vakıf üniversitesinde idare hukukunda araştırma görevlisiyim. E, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanundan bahsediyoruz aslında. Bu yeni çıkan kanun dediğimiz zaman. E, afet riski dediğimiz zaman tabii insanın yaşama hakkı geliyor aklımıza. Özellikle Van ve İzmit depremlerinde çok acı sonuçları olan çok fazla cam ve mal kaybına sebep olan olaylar afetler. E, bunun karşısında bir mülkiyet hakkı kurgulanmış kanunda. Oysa bu bir meta olarak mülkiyet yerine bir konut veya barınma hakkı olarak algılanabilir diye düşünüyorum ben. Anayasal güvencesi olan bir konut hakkı. Aynı zamanda tabii bu konutun toplumsal, ekonomik ve psikolojik karşılıkları da var. Yani toplumsallık, tam kopuş veya bir insanın topluma ilişkilendiği yer olarak bu konutun ayrıca bir anlamı var. Ee, ama kanunda hep yaşam hakkının karşısına konuluyor bu hak ve adeta değerlisleştiriliyor. Ee, ama yaşam hakkının karşısına konulurken mesela Bakan e, Marmara Üniversitesi'ndeki bir panelde gayet e, biz en iyi yaptığımız işi yapıyoruz inşaat sektöründe ülkemize bir yüz getirmek istiyoruz şeklinde açıklıyordu bu kanunda yapılmaya çalışılan çalışmanın bir ölçüde. Ee, dolayısıyla hani en başta bu yaşam hakkı ile konut hakkı arasındaki dengenin biraz e, bozulduğunu söylememiz mümkün. Bunun dışında bahsedebileceğimiz şeyler e, kanunda yetkinin bir üçlü sacayana tanımlıyor olması. Bakanlık, TOKİ e, belediyeler. Tabi burada bakanlıktan kastettiğimiz bir gece ansızın bir kanun kararname ile Çevre Başelik Bakanlığı'na dönüşen bakanlık seviciliğin ee, zaten bir arada anılması ne kadar sorunlu onu da herkes takdir edecektir. Evet ona biz oksimoron onu... diyoruz. Heh, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, bir oksimoron olarak Çevre ve Seyircilik Bakanlığı ve tabii hani uygulamalarını her gün gördüğünüz Türkiye. Peki nasıl etkiler veriliyor bakanlığa, Türkiye ve bir ölçüde belediyelere? Ee, Birincisi riskli tespiti bu şu demek. E, afet Olduğu zaman yıkılma riski taşıyan bölgelerin tespit edilmesi. Bu şöyle bir sorun taşıyor. Bu alandaki yapı risk arz bile, son derece sağlıklı bir yapı olsa bile yalnızca bu alanda yer aldığı için yıkılabiliyor. Dolayısıyla hani sizin eviniz gayet mevzuata, bütün hükümlere uygun. Ama bakanlık burayı riskli alan olarak tespit ettiği için veya TOKİ burayı riskli alan olarak tespit ettiği için sizin evinizde yıkılma tehlikesiyle karşı karşılayacak. Ee, ve bunu, dışında, bunu pardon sözünü kezdim, bunu sadece evet. e, bakanın e, bakanlığın bildirmesi yeterli olabiliyor öyle mi? Erkekten, evet, evet yani bakanlık da çok tespit ediyor bunu. Evet burası risk alındır diyor ve orada bütün bu işlemler başlatılıyor. E, onun dışında yerine verilmesi gereken imar planı yetkisi yine bu kurumlara kurulmuştur veriliyor e, ve tasarrufların kısıtlanması yani o bölgede evin asa ...size elektrik, su, dağıl, gaz vermiyorum diyebiliyor belediye. Hatta demekle yükümlü. E, bunun için uygulanmayacak kanunlar sayılmış. E, çeşitli korumalar getiren orman kanunu, kıyı kanunu, kültür ve tedavik koruması kanunu... ...ilgili hükümlerin uygulanmayacağı yine bu kanunla getiriliyor. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi alanında her türlü işlemi yapılabileceği bir bu kanunla getiriliyor... Tabi bu e, yetki paylaşımı aynı zamanda halkın iradesine, halk katılma hiç söz hakkı vermemek anlamına geliyor. Ne bir bilgilenme hakkı, ne bir müdahale hakkı, ne de o süreçlerde herhangi bir şekilde yer yaratma hakkı tanınmış durumda. E, dolaylı olarak iradeyi, halkın iradesini temsil eden yerel yönetimlere bile çok az söz, ha söz hakkı tanınmış. E, peki uğranan hak kayıtları neler? E, geçici barınma hakkının verilmesi tamamen ihtiyari o kurumlar isterse videolar istemezlerse vermiyorlar. Bunun dışında bence çok çarpıcı olan şey acele kavunlaştırma usulünün getirilmesi. Bu kanunda e, ancak olağanüstü hal ve savaş hali durumlarında bir yetki bakanlar kuruluyor. Ve e, sizin bütün mülkiyetinize el konuluyor e, ve ödemesi çeşitli koşullarda yapılıyor. Yani normal kavunlaştırmaya göre çok daha farklı ve sıkı bir rejim olarak halk mağdur edilerek Uğulanan bir rejim acele kamulaştırma. Tabi burada kentsel dönüşümün adeta bir olağanüstü halmiş gibi karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir savaş hali karşımıza çıktığını anlamak mümkün. Bir sektörün gelişmesi için vatandaşa karşı bir savaş hukuku uygulanıyor. Onun dışında insanların evlerini boşaltması için falan taşınan süre, tanınan süreler çok çok az. Bir de yine bence hukuk açısından bir skandan, yürütmenin durdurulması kararı yasaklanıyor. Ee, İdarenin her türlü işlemine karşı 125. maddesi gereği yargı yolu açık. Ee, zaten yürütmenin durdurulması teyasi güç veya mümkün olmayan tamamen imkansız zararların meydana gelmesi ve hukuka açıkça aykırı durumların olması durumunda uygulanan bir mekanizmayken evet. yürütmenin durdurulması mekanizması kaldırılmıyor. Dolayısıyla yalnızca ve yalnızca Proje mahkeme tarafından iptal edildiği zaman durdurulmuş oluyor. Bu da nereden baksanız 1,5-2 yıllık bir sürece tekabül ediyor. Proje sonunda tamamlanır. İnsanlar evsiz kalır. Hani bu, bu kimsenin umunda değil gibi. Zaten tasarının ilk halinde doğrudan yaygınlığına başvurmak yasaklanmıştı. Ondan sonra bu birazcık törpülendi. Onun da altını çizmek gerekli diye evet. düşünüyorum. Yani burada süreyi maalesef doldurduk. Bu konunun çok daha uzun boylu konuşulması gerektiği apaçık ortada. Yani öyle geliyor ki bu kanunun tam adı neydi? Afet riski hakkında kanun mu? Afet riski taşıyan bölgeleri alanların dönüştürmesi hakkında kanun. Evet bu kanunu ya yani af, kısaca afet kanunu diye nitelersek kendisinin aslında büyük bir afet olduğunu söylemek hiç de bu sizin anlattığınız kısaca süre içinde anlattığınız şeyler açısından e, mümkün herhalde. Abi, Aynen öyle. Benim eklemek istediğim tek bir cümle e, Bu da e, aslında bu bütün tahliye yıkım gibi işlemleri engelleme suçunun. Bir suç olarak kanunda tekrar bir hatırlatılması ve burada yine halk üzerinde bambaşka bir baskı oluşturulması. Yani her türlü buna karşı çıkma imkanı. Sukukin elinizden oldu. Onun üstüne fiilen bunu engellemeye çalıştığınız zaman da bakın suç işliyorsunuz diye kanun bunu tekrar e, gözünüze sokuyor. Bunu ee, tabii... Bu başka mekanizma kalıyor mu direnmekten başka onu sorgulamak gerekir evet, diye düşünüyorum yani bununla nasıl mücadele edileceği nasıl direneceğini hukuki ve hukuki e, olmayan sivil itaatsizlik gibi yöntemleri ayrıca tekrar e, mutlaka konuşmamız gerekecek çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum ne demek İyi, İyi günler Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu <gülüyor>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 Buradan bağlı olsaydı hem evet. ben rahat ederdim hem dünya rahat ederdim. <gülüyor> evet, AKP'nin durumuyla ilgili konuşacaktık. Biraz önce de bizim bu yeni başlayan ilginç ekoloji hareketi gündemi evet. programında da tam da bu otoriterleşmenin yeni hükümette tipik örneklerinden biri olarak afet riski hakkındaki kanunu konuştuk ve tamamen bütün demokratik mekanizmaları katılım mekanizmalarını dışarıda bırakarak bir çeşit o hal ilan ederek kamulaştırmaya gidilmesinin planlarını bir gece yarısı meclisten geçirilmesinin hikayesini anlattı kısaca Deniz Bedi evet. O kanunu uygulaymak zorunda kalacak olan mülk idare yöneticilerine de gerçekten sabır <gülüyor> Sabır e, ve yaratıcılık dilerim çünkü o kanunu e, ya, şeyden milletvekiliğinden geçirenler o kanun nasıl uygulanacağını herhalde bir dakika falan düşünmemişler e, gibi geliyor bana. E, sadece böyle zorla yıkarız yaparız diyerek e, binlerce insanın evini yıkmaya çalışmak e, pek e, otoriter devlet değil, totaliter devletler de evet. kolay gözükmez. Bunu bir tek başaran Pekin oldu biliyorsunuz.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 hiçbir şekilde kendi imkanlarıyla yapmaları çoğunlukla mümkün olmayan bir değişim projesini yıkın ve yapın diyerek veya yıkın biz yapacağız ondan sonra size satacağız diyerek tam da ne olacağı belli değil. Evet yani bunu uygulamayı uygulayacak olan kaymakamları, valileri belediye başkanlarını bayağı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 ee, bir e, geniş katılımcı müzakere yolları e, na başvurarak e, bir konsensus oluşturarak asgari bir konsensus oluşturarak bunu e, gerçekleştirmek yerine kendi çizdiği yarar ve yarar çevresi e, alanından hareketle e, teknokrat otoriterliği diyebileceğimiz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 Ama başka yerlerde orman alanları bir politika sonucuma mu artıyor yoksa tarımdaki gerilemenin, tarımsal alanın daralmasının sonucu olarak da orman e, genişliyor mu? Bunu gerçekten uzman kişilerle konuşmakta yarar var. E, çünkü doğruyu bilmek her zaman daha önemli.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 Evet. Yani bu 2 bey alanlarının orman vasfını yitirmiş olan alanlar orman o yüzde dörtlük büyümeye dahil edilmeye devam ediliyor mu yoksa onlar düştükten sonra mı yüzde dört büyüme? Bunu tekrar araştırmak. Evet, onun için sordum. Yani evet. ben de bilmiyorum. Böyle bir kaba bir bilgi var ortalıkta dolaşan. O, onu daha detaylı yani fiil gerçek orman alanları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 Hasıdır. Şey, Abi, bu, şey, evet. Evet. E, bu daha otantik bir muhafazakarlık. Yani Anadolu'nun içinden gelen, taşradan e, çıkan, biraz periferiden de gelen bir muhafazakarlık ve artık iktidar. İktidar olmuş bu muh, otantik e, Türkiye muhafazakarlığı, bu Anadolu coğrafyası'nın Türk Sünni muhafazakarlığının e, iktidar olmuş halindeyle.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 E, kendini e, uzun yıllar on yıllar boyunca dışlanmış doğru veya yanlış kendi algısı abartılı olabilir e, aşağılanmış hakları kısmen elinden alınmış falan filan e, olarak algılayan e, ve iktidar olmak isteyen iktidarını göstermek isteyen ve iktidarını empoze etmek isteyen en önemlisi de bu son aşaması iktidarını empoze etmek isteyen bu e, bu, bu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 Tayyip Erdoğan'ın icat ettiği bir formül değil. %99'u Müslüman ilk ifadelerini yanılmıyorsam 1950'lerde duymaya başladığımız bir bir, bir bir bir formül hükümet tarafından olmasa bile yavaş yavaş toplumda bu fikir %99'u Müslüman olan bir Türkiye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 ee, Türk e, olduğu e, noktasına yeniden dönüldü. 12 Eylül sonrasında hatta Kürtçenin e, konuşma alanında yani kamu alanında konuşulmasının yasaklanmasına kadar varan bir e, yasa çıkartacak e, denli bir saldırganlıkla bu e, hayata geçirildi. Şimdi bu %99 e, Türk yanına %99 Türk ve Sünni anlayışı yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani hakim olan egemen olan bütün alanı kaplar anlayışıdır bu 99 demek. Kim yani kimse Türkiye'de 99'unun Müslüman Türk Sünni olmadığını yani bunun bir fiksiyon olduğunu herkes biliyor elbette. Ama bunun ifadesi bu topraklar bununla damgalanmıştır, bunun egemenliğindedir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 ve buradan e, sloganın bu olduğu kanaatindeyim, edindiğim çeşitli görüş, e, oku şeylerden, e, söyleşilerden ve gazeteci e, yüzenimlerinden. Burada ilginç bir e, Ramazan e, Türk-Sünni e, egemenlik e, simgesi olarak davul ve ezam. Evet yani bizim e, hangi ülkesizi kabul ediyorsa oraya gidin demiş işte mesela davulcu. evet.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 desteklenen demeyim ama önü açılan, meşru görülen görülmesi meşru görülmesi için bir dizi girişimin yapıldığı bir, bir hal ve evvelden de hatırlarsanız bazı kasabalarda oruç tutmayanlar sabah saat sahursa vaktinde elektriklerini yakıp orada da herkesin savura kalktığı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 Davulcunun Kürtler, Aleviler buradan gitsin dedikleri, dedikleri andan itibaren oradaki ailenin gençleri de o davulcuya e, aynı lisanda cevap vermişlerdir muhakkak. E, ve ondan sonra da çatışma büyümüştü ama tepki ilk itibariyle yersiz değil. Davul, çal, kalkmayın ben oruç tutmayacağım beni sabahın dört buçunda uyandırma diyor işte. Evet ve bir şey de... E...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 İlde en azından bir e, özen yok. Kışkırtıldım dediği anla itibaren hakimler de biliyorsunuz avukatların da e, karılarını, kızlarını öldüren e, erkeklere e, önerdikleri ilk savunma şeyi kışkırtıldım hakim beydir. Veyahut karısına bakan, yan bakan e, adamı öldürenlere kışkırt kışkırtıldım ondan sonra kendimi kaybettim. Kendimi kaybettim. Bu bir... kendini kaybetmek de çok ilginç bir durumdur tabii. Hiçbir zaman olmaz aslında. Bir, kendim, ha, bir daha bir hatırlamıyor. Ki, evet. Hatırlamaz. Nasıl bir haldir ki bu insanlar bu kışkırtılmaya bu kadar hazır ve kendini kaybetmeye bu kadar hazır? Ve eee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 Ee, ama önümüzdeki dönem açısından e, doğrusu endişeliyim çünkü 21. yüzyılın en azından ilk yarısının Türkiye'si bu e, iki fay hattındaki çatışmaların toplumda daha derinleşmesi e, riskini çok büyük ölçüde barındırıyor. Özellikle iktidar e, bu yolda devam edip bu iki kimlik konusunda...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 Evet bence de öyle hele bir de emlak balonu filan da patlayacak olursa ekonomik olarak artık Bu ekonomiden çok daha uzun vadeli söyleyeceğim. Yani iktisadi gidişat iyi gitse de olma ihtimali tabi Evet malzeli, artmayı... tabii. Bir de kötüye gitmesi halinde bir kıvılcım gibi o çok önemli patlamalar olabilir diye bir kaygı evet. getirmek istedim. Pek evet. çok teşekkürler. İyilerim. Abi. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Evet Ahmet İnsel'le Ufuk Turu'nun ardından küçük bir ara vereceğiz. Arkasından da geçen ay e, Halki Zirvesi adı altında küresel e, sorumluluk ve çevresel e, sürdürülebilirlik üzerine yapılan Heybeliada'da yapılan Ortodoks Rum Patrikliğinin e, ev sahipliğinde çevre etik ve yenilikler, inovasyon üzerine yapılan bir e, muhabere e, şeklinde al, özetlenecek başlığı bir toplantıda çağın önde gelen iklim konusundaki yazarı, aktivisti Bill McKibben'ın yaptığı konuşmayı iki bölüm halinde yayınlamaya başlayacağız. Birinci bölüm birazdan geliyor. Açık Gazete Açık Gazete'de iki gün boyunca bir konuşma yayınlayacağız. Bugünden başlayarak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunun dünyada önde gelen ismi, yazar, gazeteci ve aktivist Bill McKibben, geçen ay 18-20 Haziran, Tarihlerinde Heybelada'da Ortodoks Rum Patrikhanesi ev sahipliğinde yapılan küresel sorumluluk ve çevre sürdürülebilirliği toplantısında konuşmacı olarak bulunuyordu. Onun tarihi konuşmasını arkadaşımız Nur Deriş Otama'nın Türkçe'ye yaptığı çeviriyle size iki bölüm halinde sunuyoruz. Birinci bölüm şimdi. Çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan gerçekten çok hem de çok memnunum. Tabii Jane Goodall ve Krista Tippett gibi iki konuşmacıdan sonra söz almak aklı başında bir insanın yapacağı iş değil ama ben bu yemek sonrası oturumunda elimden geleni yapacağım yerine de. Yine de bir yandan sıcaktan, bir yandan baklavadan rehavete kapılıp, arkanıza yaslanıp biraz kestirmek isterseniz hiç alınmam hatta anlayışla karşıma. Aslında herhalde burada olmamam gerekirdi. Şu anda Rio'da olmalıydım. Yarın sabahta orada olmam gerekiyor ve ekibim de sürekli beni oraya çağırıyor ama... Bu toplantıyı hayatta kaçıramazdı. Bunun sebebi de patrik canaplarına ve patrikhanenin diğer mensuplarına gerçekten medyunu şükran olmam. Bundan 4 yıl önce 350 Org hareketini başlattığımızda benimle birlikte 7 üniversite öğrencisi vardı. Bizler iklim değişikliği etrafında dünyayı düzenlemek gibi olmayacak bir işe kalkışmıştık. Ne paramız vardı ne başka bir şey ve bu iklim değişikliği konusunda küresel çapta bir örgütlenme için yapılan ilk girişimdi. Adımızı Jim Hansen'ın biliminden aldık. Yani Jim ve ekibinin dediği gibi milyonda 350 parçacığın atmosferdeki karbon açısından güvenli üst sınır olduğu fikrindedir. İşte adımız da böylece ortaya çıktı. Ama dünyanın her tarafında insanlara ulaşmaya başladığımızda adımızdan başka da pek bir şeyimiz yoktu. Ulaşmak için çok çaba harcadığımız topluluklardan biri de dünyanın her yerindeki dini cemaatlerdi. Bunda hem benim kişisel geçmişimin yeri vardı hem de konuşmamda daha sonra da söz edeceğim gibi bu cemaatlerin taşıdığı önem. Bu camia içinde dünya çapında gerçekten önem taşıyan ilk iki önder Dalai Lama ve Patrik canaplarıydı. Onlar o ilk büyük küresel gösterilerle sonuçlanan günlerde harcadığımız çabadan öyle bir şekilde söz ettiler ki dünyanın bu bölgesinde örgütlenmemiz çok daha kolay oldu. Din adamları açısından bence şayanı takdir bir vuzuhla, açıklıkla küresel ısınmanın bir günah olduğunu ve 350'nin de aktif bir kefaret anlamına geldiğini söylediler. Bu sözlerin bizim ne yapmak istediğimizi başkalarının anlamasını sağlamak açısından muazzam bir katkısı oldu. Kendilerine bu zeka kıvraklığı nedeniyle çok müteşekkirim. Sizlere de bana her zaman kullandığımdan farklı bir dille konuşma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Tabii bunu yaparken bayağı endişeli olduğumu da söylemeliyim. Ben ilahiyatçı değilim. Kilise hiyerarşisinde ulaşmayı başardığım en yüksek makam, bizim kasabadaki metodist kilisenin çocukları için düzenlenen pazar okulunda öğretmenlik yapmak oldu. Sanırım bunu bir kez de Washington'da söylemiştim. Kilisemiz o kadar küçüktür ki, Pazar okulu öğretmeni olmak için Noel akşamında bir bulaşık bezi alıp bir ilkokul öğrencisini Filistinli bir çobana çevirmeniz yeterlidir. İşte ben de bu sayede pazar okulu öğretmeni olabildim ve ilahiyattaki yeterlik derecem de bununla sınırlı. Öte yandan bu konular üzerinde çok düşündüm ve çok yazdım. Bence işe bilimden başlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bilim bize sorunun ölçeği konusunda bilgi sağlıyor ve neyi tartışmamız gerektiği konusunda bize bilgi sağlayan şey de bu ölçek. Küresel ısınma bu gezegende yaşadığımız zaman içinde insanların yapmayı becerdiği en büyük iş. Yaklaşık 3 hafta önce araştırmacılar Kuzey Kutbundan geçti. Bu yaz ve bu kış boyunca birkaç ay zarfında aletleriyle milyonda 400 parçacıktan fazla karbondioksit yoğunlukları kaydettiler. Bu sayıyı küresel olarak önümüzdeki 18 ay içinde ya da daha genel bir hesaplamayla bir bütün olarak ele aldığımızda 2 yıl sonra aşmış olacağız. Böyle rakamları en azından son 800 yıldır belki de daha uzun zamandır hiç görmemiştik. Ve tabi bu rakamlar hiç de doğal bir şeyin sonucu değil. Bu rakamlar bizim güne oynaya yaktığımız kömürün, gazın ve petrolün sonucu. Bu tür bir yakıt tüketiminin yol açtığı değişiklikler daha şimdiden dünyanın her yerinde çok fazla insanın hayatını etkilemeye başladı bile. Kuzey yarımkürede şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak ilkbaharı daha yeni arkamızda bıraktık. Şu anda benim ülkemde New Mexico ve Colorado eyaletlerinde görülmüş en büyük yangınlar oraları kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçen hafta sonu Yunanistan'da herkes seçimlere odaklanmıştı ama o sırada aslında Atina'nın pek de uzağında olmayan büyük ve tehlikeli orman yangınları sürüyordu. Dünyanın her yanında bu değişimlere tanık oluyoruz. Hem de ta uzaklardan görebiliyoruz bunu. 1960'larda Apollo uzay aracının dünyaya dönerken çektiği resimlerde ilk kez dünyamızın uzaydan nasıl göründüğünü görmüştük. Şimdi o resimleri alıp dünyanın bugün çekilmiş benzer resimleriyle karşılaştıracak olursanız, benim lise yıldığındaki resmimle şimdiki halim arasındaki kadar büyük bir fark olduğunu görürsünüz. Yazın kuzey kutbunda o zamana kıyasla %40 daha az buz var şimdi. Aslında bugün incelediğim verilere göre bu yıl erime hızı açısından bir rekor kırmış durumdayız. Belki de Kuzey Kutbu'ndaki buzlar açısından görülmemiş bir düşüş kaydedeceğiz. Bunu çıplak gözle göremezsiniz ama okyanusla pH ölçen bir kağıt batırırsanız bunun rengi 40 yıl öncesinden çok farklı çıkar. Biz okyanusların pH derecesini düşürdük. Okyanusları yaklaşık %40 daha asitli hale getirdik. Okyanuslar atmosferden karbon emdikçe değişikliğe uğruyor. Bizim gibi yeryüzü yaratıkları açısından bence en bariz değişim çok basit bir fiziksel olguyla açıklanabilir. Isınan hava, soğuk havaya kıyasla daha fazla nem tutuyor. Bu, 40 yıl öncesine kıyasla ortalama %4.5 oranında daha ıslak bir ortamdayız demektir bu yıl. Bu da, Yıllar önce Cem'in kullandığı bir deyimi tekrarlayacak olursam, kantarın topunu kaçırıyor. İşte bu durumda bir yandan seller, bir yandan da kuraklıkla son yıllarda tanık olduklarımız ancak kitabın mukaddestekilerle kıyaslanabilecek boyutlara erişti. Bundan iki yıl önce Pakistan'da Indus ırmağının taşmasıyla meydana gelen seller, ülkenin dörtte birinden fazlasını kaplayınca ortaya çıkan görüntüler ancak Hazreti Nuh'un tufan öyküsüyle eş tutulabilir. 20 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu tür olaylar şimdi dünyanın bir yerlerinde her gün oluyor ve tabi anlamamız gereken şu, daha hikayenin en başındayız. Şimdiye kadar insanlar yeryüzünün sıcaklığını bir derece artırdılar ve bu da şu anda görmekte olduğumuz bütün belalara yol açmaya yetti. Bize bütün bunların olacağını ve bunların nelere yol açacağını anlatan ve bu konuda sarsılmaz bir görüş birliğinde olan bilim insanlarının vardığı sonuç şu. Bir an önce kendimizi toparlayıp harekete geçmezsek, ve yeryüzünde hiçbir yönetimin hali hazırda planlamadığı kadar büyük bir hızla kömürü, gazı ve petrolü yakmaktan vazgeçmezsek bu rakam 100 yılın sonuna varmadan 4 ya da 5 dereceyi bulacak. Bunun büyük bir kısmı da yakında kalıcı bir şekilde gerçekleşecek. Bugün anladığımız şekliyle mevcut uygarlıklarımızın böylesine bir değişimle baş edebileceğini düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Benim ülkemde Stanford'daki Washington Üniversitesi'nde çalışan bir ekip iki yıl önce yayınladığı bir çalışmada tam da bu sıcaklık artışının kuraklığı bir yana bırakalım, açlığı bir yana bırakalım, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretkenlik üzerindeki etkisinin ne olacağını sorguluyordu. Tabii mısır gibi, buğday gibi, pirinç gibi ürünler Holosen çağı boyunca tıpkı bizler gibi evrildi ve bu zaman zarfında mevcut sıcaklıklarda rahatça yetiştiler. Ancak araştırmacıların buldukları sonuç bulunduğumuz noktada her bir derecelik artışın tahıl verimini yaklaşık %10 oranında azaltacağıydı. Burada hepiniz Dünya meselelerine vakıf insanlar olarak zihninizde bir harita canlandırıp 7 milyar insanın yaşadığı bir gezegende alınan kaloriyi %10 ya da %20 ya da %30 azalttığımız zaman neler olacağını düşünebilirsiniz. Hiç iyi olmaz. Bundan iyi bir şey çıkması mümkün değil. Bu şimdiye kadar insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük mesele. Ancak bu aynı zamanda ki bence bunun üzerinde düşünmemiz bizim için çok önemli Nitekim bu sabah bunu çok güçlü katkılarla yapmaya başladık bile Sadece pratik bir mesele değil ama çok çok derin ruhani ve ahlaki bir mesele Bu bir ölçüde kolay anlaşılabilecek bir konu ve ben şimdi biraz kendi geleneğim Hristiyan geleneği açısından bunu ele almak istiyorum. Aslında bunların neden en anlaşılır, en aşikar ve farz olan nasihatler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Aslında Kitab-ı Mukaddes'te çok fazla arama yapmamız da gerekmiyor bunun için. Daha ilk sayfasında, ki benim tecrübeme göre Kitab-ı Mukaddes çoğu kimsenin büyük ihtimalle ilk sayfasını ve son sayfasını okuduğu kitaplardan biridir tab mukaddesin daha ilk sayfasında dünyanın ne olduğu, Allah'ın yarattığı bu iyi şeyin ne olduğu konusunda bir görüşe sahip oluruz. Sonra bize verilen bir dizi talimat gelir. Yani ona özen göstermemiz gerektiği anlatılır. Daha açık ifade edilemez. Bu topraklara sahip çıkmamız istenir ve bu nedenle de bunu yaparken ferasetli ve dikkatli olmamız söylenir. Tıpkı çocuklarımız küçükken onlara sahip çıktığımız gibi bunu yaparken de ferasetli, dikkatli, temkinli ve şefkatli davranacağımız varsayılır. Onlara zarar vermemiz söz konusu değildir bu sahip çıkma işini kısa bir süre için başkalarına bahşedersek diyelim ki bir akşam çocuklarımızı bakıcıya emanet edersek o kişiye çocuklarımıza sahip çıkma hakkını tanıyoruz demektir. Eve döndüğümüzde çocuklarımızı bedenlerine dövmeler yapılmış ya da kulaklarına delik açılmış ya da kim bilir neler, ne halde bulmayı bekleyemeyiz. Oysa bu gezegene çok kısa zaman içinde yapmayı becerdiğimiz şey işte tam da bu. Onu az önce anlattığım gibi öylesine akıl almaz şekillerde kullandık ki bu sahip çıkma görevimizi ya yerine getiremedik ya da öylesine beceriksizce ve bencilce davrandık ki şimdiye kadar bu görevimizde başarısız olduk. Eski ahitten incine dönecek olursak bana öyle geliyor ki orada da bizden tam da aynı hasletler bekleniyor. Yani tek bir ders çıkaracak olsak ben İncil'i okumayı çok severim çünkü bu hikayede havarilerin adeta bizlerin yerine geçmiş olması hep dikkatimi çekmiştir. Bizim yerimize geçiyor olmalarının bir işareti de oldukça kalın kafalı görünmeleridir. Habire hikayede ipin ucunu kaçırırlar. Hazreti İsa'ya durmadan sorular sorarlar. Ne demek şimdi bu? Biz ne yapıyoruz? Gibi. Hz. İsa da başkalarına kıyasla çok daha ince bir mizah duygusuyla onlara aynı şeyi hatırlatır durur. Rabbini seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin. Komşunu seveceksin, komşunu seveceksin. Tekrar tekrar tekrar bunu söyler. İşte bu da yerine getiremediğimiz hem de berbat bir şekilde beceremediğimiz bir görev. İzninizle şimdi sizlere bunu kavramımı sağlayan kısa bir hikaye anlatayım. Ben bu sayede bütün zamanını yazmaya adamış biriyken, şimdi öyle görünüyor ki bütün zamanını aktivist olmaya ayıran biri haline geldim. Gerçi bu işte ne kadar etkili olduğum tartışılır o da ayrı. Bir rapor hazırlamak üzere Bangladeş'te bulunuyordum. Bangladeş dünyanın en güzel ülkelerinden biri, yeryüzünde en sevdiğim yerlerden biri. Çok verimli toprakları var. Asya'nın o ulu kutsal ırmakları Ganj ve Brahmaputra Himalayalardan kopup gelir ve Bengal Körfezi'ne akar. <gülüyor> Bildiğiniz gibi Bengal Körfezi'nde sular uzunca bir süredir yükseliyor. Kıyıda oturan insanlar için... Tehlikeli şekilde yükseliyor ve buzullar da bir süredir eriyip gidiyor. Ben oradayken karşı karşıya oldukları sorun akuttu, kronik değildi. Dengi humması denilen bir hastalık ilk defa patlak vermişti. Bu hastalık dünyanın her tarafında yayılıyor. Özellikle de Asya ve Güney Amerika'da hem de büyük bir hızla son 10 yılda %200 oranında arttı. Bunun sebebi de hastalığı taşıyan sivrisineklerin bizim onlar adına inşa ettiğimiz Sıcak, nemli dünyaya bayılmaları. Gezegenimize çok uzaklardaki bir samanyolundan bakacak olursanız ve atmosferi neden böyle değişime uğrattığınız konusunda faraziyeler geliştirmeye kalksanız oldukça akla yakın bir tahminle büyük ölçekli bir sivrisinek yetiştirme işine kalkıştığımızı ve bunu gerçekleştirmenin en iyi yolunun da bu olduğuna hükmedebilirdiniz. Yani neyse benim orada bulunduğum sırada bu denge hummasından ölen çok sayıda insan vardı. Ben de teneke mahallelerinde epey vakit geçiriyordum. Bir süre sonra o musibet sivrisinek beni de soktu ve hayatımda hiç olmadığım kadar hasta oldu. Ama ölmedim çünkü oraya gittiğimde güçlüydüm, sağlıklıydım ve iyi beslenmiştim. Kliniğe girdiğim anı hatırlıyorum. Kocaman bir kovuş, bu salondan çok daha büyük eğreti yataklara uzanmış insanlar Sıra sıra dizilmişler, titriyorlar, bazıları ölüyor. Oradayken aklımdan çıkmayan düşünce bütün bu olanların ne kadar adaletsiz olduğuydu. Birleşmiş Milletler her ülkenin ne kadar karbon salımı olduğunu ölçmeye çalışırken oldukça farazi bir öneriyle bizim bunu bir gün sınırlamak için bir şeyler yapacağımızı varsayıyor. Oysa Bangladeş'te yaşayan 150 milyon insan için doğru dürüst bir rakam bile elde etmek mümkün değil. Yuvarlama sonucu bu hesap onlar için yanlış çıkmaya mahkum. O insanların çoğu araba kullanmıyor, elektrik şebekesine bağlı değiller, bu onların kabahati değil. Dünya nüfusunun %4'ü ile benim ülkem halihazırda hazırda atmosferde bulunan küresel ısınma gazlarının neredeyse 3'te birinden sorumlu. Biz komşularımızı sevmiyoruz, onları boğuyoruz, onları hasta ediyoruz, hayatlarını gittikçe daha da imkansız hale getiriyoruz. Yeryüzünde en az şeye sahip olan insanların elinden, öteden beri hayatlarını hiç değilse sürdürmelerini sağlamış olan tek şeyi, çoğu zaman binbir zorlukla kazanılmış ekmeklerini onlara sağlayan yeryüzünün fiziksel istikrarını alıyoruz. Dolayısıyla... Böyle en basit şekliyle ifade edildiğinde gezegene özen göstermekle ilgili yerine getirmemiz farz olan bu görevleri anlamak hiç de zor değil. Ancak konu bundan çok daha derine gidiyor ve bugün huzurunuzda, tekrar ediyorum, belli bir endişeyle de olsa konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışacağım. Bir an durup eski ahitte benim açımdan her zaman en anlamlı olan hikayeyle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Hz. Eyyub'un hikayesi Hepinizin eski ahidi benden çok daha iyi bildiğinizin farkındayım ama ola ki aranızda hatırlamayan biri olabilir. İzninizle o hikayeyi bir daha anlatayım. Hazreti Eyüp kendini anlaşılmaz bir şekilde lanete uğramış bulan bir iyi bir adamın hikayesidir. Ailesi ölür, hayvanları ölür, şehrin kıyısında bir tezek yığınının üzerinde yaşıyordur. Bütün vücudu irin gibi akan yaralarla kaplıdır, berbat bir hayat yaşamaktadır. Efsanede anlatılan o sabırlı Hazreti Eyüp'ün tersine oldukça sabırsızdır ve ne olup bittiğini açıklaması için Allah'ın ortaya çıkmasını talep etmektedir. Oldukça uzun bir süre sanırım 38 fasıl boyunca dostları bir bir ortaya çıkar ve şöyle şeyler söylerler. Bilirsin işte bir şey yapmışsındır, günah filan işlemişsindir, bu yüzden bu belalar başına gelmiştir falan filan. Ama Hazreti Eyüp de ısrarla hayır bu doğru değil ben mükemmel bir insan olmayabilirim ama oldukça iyi biriyim ve yaptığım hiçbir şey böylesine bir belaya uğramama sebep olmamalıydı Allah'ın bunu bana izah etmesini talep ediyorum deyip durur tabi böyle bir talepte bir anlamda neyi dilediğine dikkat et tarzı bir sınıflamaya girer çünkü Allah gerçekten ortaya çıkar bir hortumun içinden konuşur ve sanırım kitabı Mukaddes'te yani hem eski ahitte hem de İncilde verdiği en uzun söylevi bahşeder. Harikulade, harikulade bir yazı örneğidir bu. Batı geleneğinde Doğu doğa edebiyatının ilk büyük, muhtemelen gelmiş geçmiş en büyük eseri. Tabiat bilgisi açısından kesinlikle doğru, derin ve güçlü bir metin. Başka pek çok şeyin yanı sıra o ulu hayvanlar alemine ele alışını düşünür. Jane Goodall bu sabah konuşurken tam da bunu düşünüyordum. Hep de düşünmüşündür zaten. O hayvanların güzelliğini ve gücünü düşünürken Hazreti Eyüp hikayesinin yazıldığı zamanlarda o hayvanların insanlar için hala gerçek bir tehdit oluşturduğunu hatırladım. Dolayısıyla Allah aslana da özen gösterdiğini Hazreti Eyüp'e hatırlattığı zaman bunun hayvanat bahçesindeki aslan değil sizi dertlere gark eden yolun dibindeki aslan olduğunu hatırlamanız lazım. Hatırlamamız lazım. Ama kullanılan dil güzelliğiyle olağanüstü. Sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda söylendiği ton bakımından da üstü Bence bu çok önemli. Çünkü Allah bu söylemde baştan sona aşağılayıcı bir alaycılığı hiç elden bırakmaz. Sürekli olarak Hazreti Eyüp'ü tahkir eder ve şöyle der. Madem bu kadar akıllısın söyle bakalım şimşekleri çaktırdığın fırtınayı nerede sakladığımı biliyor musun? Sen kendin böyle bir fırtına estirebilir misin? Peki o mağrur dalgalara nerede kırılacaklarını söyleyebilir misin? Burada Stephen Mitchell'ın o muhteşem tercümesini anmadan da geçemeyeceğim. Tabi Hazreti Eyyub kendini pek çok insanın ezelden beri bulduğu durumda dur bulur. Uzun süre bu sözleri dinler ve sonuç olarak şöyle der. Kusura bakma da hata etmişim. Şimdi artık oturabilir miyim? Bu cevap onu tatmin etmiştir. Cevabın hülasası ise şudur. Eyüp sen mutlak olarak her şeyin merkezinde değilsin. Senin etrafında muazzam, düzenli, zalim, tuhaf, esrarlı ve cıvıl cıvıl bir yer küre var. Sen de bunun bir parçası olmak gibi büyük bir ayrıcalığa sahipsin. Bu odada hazır bulunan insanların yaşadıkları zamanla o zaman arasındaki fark, artık Allah'a cevap verebileceğimiz, bir bakıma Allah'ı tahkir edebileceğimiz, bu odada hazır bulunanların yaşadıkları süre içinde Allah'ınkiyle boy ölçüşebilecek bir gücü elde etmiş bulunuyoruz. Bunu ilk Sezer gibi olduğumuz an, iyi ki bu sabah bize bu hatırlatıldı, atomun sırlarını saklayan kilidi açtığımız andır. Oppenheimer'ın Alamogordo'daki o ilk büyük patlamayı izlerken Bhagavad Gita'dan alıntı yaparak biz ilahlar olduk, kainatları yok edenler olduk demesi hiç de tesadüf değildir. Neyse ki çok şükür şimdiye kadar Hiroshima ve Nagasaki örneklerini o büyük örnekleri saymazsak bu gücümüzü kullanmamak için, bundan geri durmak için tövbe ettik. Ancak bir o kadar büyük bir güç olan, atomun o birkaç muazzam patlamasından kaynaklanmayan, ama motorlarımızın ve pistonlarımızın dünyanın her bir yanında yol açtığı, milyarlarca patlamadan kaynaklanan gücümüzden geri durmadık. Arabalarımızı sürerek atmosfere karbon salmaya ve eşit ölçüde zarar vermeye devam ediyoruz. Bu farazi bir zarar değil. Çevremizde her an olup biten gerçek it's bir zarar, driving, bu zarar driving, her yerde uh, kuraklığa, sellere and ve her, her türlü exactly belaya tıklılıyor. Um, um, um, Geçen ay 18-20 Haziran tarihlerinde Heybelada'da Ortodoks Rum Patrikhanesi ev sahipliğinde yapılan Küresel Sorumluluk ve Çevre Sürdürülebilirliği toplantısında konuşmacı olarak bulunan aktivist, gazeteci ve yazar Bill McKibben'in tarihi nitelikteki konuşmasını Nur Deriş otamanın Türkçe'ye yaptığı çeviriyle ilk bölümünü size sunduk. Devamını yarın sunacağız. Evet, böylece de bugünkü Açık Gazete'yi de bu konuşmanın birinci bölümünü yayınlayarak tamamlamış oluyoruz dünyanın sonundan bahsediyordu benim habibin konuşmasında ve yani Hiroshima ve Nagasaki'deki şeyle değil ama orada kendimizi geri tutmayı başardık ama atomun parçalanması ve patlatılmasıyla şeyde minik patlamalarla milyarlarca motorun patlamasıyla Dünyanın sonunu yaklaştırdığımız bütün kuraklıkları, selleri ve fırtınaları aşikar ve bununla mücadele etmeliyiz. Yoksa dünyanın sonu gelir gerçekten derken, biz de bitiriş olarak Herman's hermitsten End of the World, Dünyanın Sonu adlı parçayı çalalım. Asıl çalma sebebimiz bu değil tabi. Carl Green'in başta da söylediğimiz gibi, Bas gitaristi ve şarkıcılarından Bir Hermes Hermes grubunun Kurucularından Carl Green'in Doğumu 1947'de Bugün doğmuştu kendisi 65 Yaşını idrak etti Bizde Dünyanın sonu End of the world dinleterek Veda edelim size hepinize günaydın Günaydın, günaydın. günaydın. İzlediğiniz için